İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlerle tarikatların faaliyetleri üzerinde konuşacağız. Ee, geçen hafta biliyorsunuz tarikatların mahiyetini, e, zikir şekillerini e, anlatmıştık. Bu hafta ise İslam tarihi içerisinde e, tarikatların e, İslam coğrafyasında faaliyet gösterdikleri alanlar ve bu sırada gerçekleştirdikleri temel fonksiyonların ne olduğunu tespite çalışacağız. Tabi yine e, konuları özet olarak e, vermeye gayret edeceğim. Şimdi tarih kaynaklarına baktığımızda arkadaşlar e, tarikatların <gülüyor> icra ettikleri fonksiyonları şu başlıklar altında e, zikredebiliriz. Bir, sohbet ve zikir programlarıyla Müslüman halkın dini inanç ve duygularını canlı tutmak. İki, gayrimüslimlerin Müslüman olmasına vesile olmak. E, Tabi bu gayrimüslimlerin Müslüman olmasına vesile olmak e, maddesi e, gayrimüslim diyarda e, faaliyet göstermeleri veya Müslümanlar içerisinde bulunan gayrimüslimlerle ilgilenmeleri vesilesiyle gerçekleşen ihtida olaylarıdır. İslam tarihine bakıldığında ki, e, e, ileride bunun örneklerini, somut örneklerini vereceğim. E, tarikat faaliyetleriyle e, birçok kişinin, binlerce kişinin Müslüman olduğunu gösteren elimizde örnekler var. Günümüzde de e, mesela Muhammed Hamidullah e, çağımızın önemli simalarından, efendim... E, Vefat etti gerçi ama uzun süre yurt dışında yaşadı. Fransa'da kaldı. Kendisi İslam hukuku uzmanı. Şöyle bir tecrübesini anlatıyor. Ben Batı'da yıllarca kaldım. Kendisi aslen Hindistanlı. Batı'da yıllarca kaldım. Ancak benim üzerinde çalıştığım, uzman olduğum fıkıh alanıyla, fıkıh vasıtasıyla... Müslüman olan bir batılıya rastlamadım. Ancak bunlar tasavvuf yoluyla çoğunlukla İslamiyeti kabul ediyorlardı şeklinde tespiti vardır. Dolayısıyla bunun günümüzde de aynen tarihte olduğu gibi günümüzde de aynen aktif bir şekilde devam ettiğini gösteriyor bize. Tarikatların bu fonksiyonunun icra edildiğini göstermiş oluyor. Şimdi üçüncü bir madde işgale ve sömürgeye karşı İslam memleketlerinde direniş cephesi oluşturmak yani saldırılar olduğunda İslam ülkesine bir defa tarikatlar örgütlü yapılardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu örgütlü halleri bir defa bu tür işgale karşı en hazırlıklı yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca halkı da örgütlediklerinde o zaman evet, daha da ciddi bir direniş gerçekleştirme imkanı oluyor. Bir başka madde arkadaşlar İslam ordularla birlikte seferlere katılarak zaferlerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak. Bu da yine tarih içerisinde evet çokça Örneğini gördüğümüz bir hadise. Bir defa orduyla birlikte sefere katılıyorlar. Ne yapıyorlar? Sohbetlerle, etkili konuşmalarıyla askerleri cihada teşvik ediyorlar. Onların maneviyatının yükselmesine katkı sağlıyorlar. O psikolojiyle efendim, askerler daha istekli ve gayretli olarak Efendim, e, cihadı gerçekleştiriyor. Ya da e, bizzat kendileri asker olmak suretiyle, sefere katılmak suretiyle bunu e, gerçekleştiriyorlar. E, eğer ihtiyaç varsa silahı eline alıp orduyla birlikte sefere katılıyor. Özellikle Osmanlılar döneminde arkadaşlar tarikatların, tasavvuf evlinin bu özelliklerinden şehirlerin o etkili sohbetlerinden padişahlar ee, çok yararlanmışlardır. Askerleri maneviyatın yükselmesi, onları tamamen cihada konsantre e, olmalarını sağlamaları evet işi daha da kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte fetihler sırasında, seferler sırasında gördükleri rüyalar yorumlayarak fetihin gerçekleşeceğini müjdelemeleri askeri adeta coşturmuştur. Bunun da yine e, örnekleri var elimizde. İlerleyen bölümlerde bunun üzerinde duracağım. E, tabi fetihlere katılmak. Ayrıca fethedilen bölgelere yerleşerek İslamiyeti ikna yoluyla yaymak. Burada tabi şunu da belirtelim. Seferlere katılıyor. Seferlerde hemen ettiğiniz ülkenin halkı, inancı farklı farklı. Oraya bir takım yeni gelen kişilere yerleşse de ora halkının, bu yeni durumu kabullenebilmesi için evet onların gönüllerinin İslamiyete ısındırılması, ikna yoluyla Müslüman e, olmaları gerekiyor. E, ki kalıcı olsun fetih. İşte bu manada e, fethedilen bölgelere yer, yerleşerek evet İslamiyeti ikna yoluyla yemeye çalışıyorlar. Hatta şu örneklerde var. fetihlerden önce e, imkan nispetinde eğer e, bunu başarabiliyorlarsa e, o bölgelere gidip Evet orada tekkesini kurarak faaliyet gösteren dervişlerin örneklerini biliyoruz. Hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Bu çok enteresan bir şeydir. İstanbul fethedilmeden önce İstanbul surların içerisine gündüzleri girilebiliyor. Surlar içerisine girip orada bir takım faaliyetlerle içeriden Müslüman, bazı gayrimüslimler Müslüman olmasını sağlayabiliyor layan e, şehirler biliyoruz. E, şöyle şöyle bir olayda kaynaklar tarih kaynakları bunu naklediyor. Eee Osmanlı tarih kaynaklarında geçen bir olay. E, tasavvuf e, büyüklerinden ...merziponlu Merzifonlu bir şey. Efendim e, alim bir şey. Ayasofya'ya gidiyor. Ayasofya'daki Ayasofya'daki oradaki Hristiyan papazlarla dini müzakerelerde bulunuyor ve onların önemli bir kısmını ikna etmeyi başarıyor. Bu ikna olayından sonra derler ki işte 40 tane papaz aslında o zaman Müslüman olmuştu. Ancak çevrenin baskısından korkarak bu Müslüman olduklarını açıklamamışlardı fetih sırasında aradan bir müddet bir müddet geç, geçiyor tabii fetih sırasında arkadaşlar. Fetih sırasında bu 40 kişiden 6 tanesinin hayatta olduğu ve Fatih Sultan Mehmed de onların içeriden bilgi vererek fethin gerçekleşmesini kolaylaştırdıklarıdan söz ediliyor. O yüzden Ebu Ebu Sudefendi'ye soruyorlar. İstanbul zorla mı fethedilmiştir yoksa anlaşma yoluyla mı diye e, o da e, Efendim bu zorla değil anlaşmayla fethedildiğini söyleyen bir açıklama e, ile fetvasını hazırlıyor e, o yüzden de e, fetih sırasında yani orada çatlam bir netlik yok e, tam devletle anlaşma şeklinde olsa arkadaşlar. E, yağma yapılmaz, mallarına dokunulmaz ama içeriden destekle e, yapılan e, bir anlaşma sebebiyle olduğundan e, fetih sırasının, fetihten sonra yağma yapılmış ancak e, din adamlarına dokunulmamıştır. E, dolayısıyla e, böyle bir durum da var. Bu da yine dervişlerin gerçekleştirdiği bir durum. Ayrıca fetih sırasında dervişlerin katkıları yani orduyla birlikte sefere çıkmalarının örneğini de e, yine ileride, e, ilerleyen bölümlerde ele alacağım. Efendim, insanların gönül dünyasına hitap, hitap ettikleri için tarikatlar vasıtasıyla birçok topluluk Müslüman olmuştur. Mesela, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde tarikat ehlinin, irşat faaliyetlerinin rol oynadığı bilinmektedir. Özellikle Yesivye tarikatı mensuplarının, Evet çok ciddi faaliyetleri vardır. Orta Asya'da Hindistan ve bazı uzak doğu ülkelerinde Afrika'da İslamiyet'in yayılması, İran'da binlerce mecusinin İslamiyet'i seçmesi, Anadolu ve Balkanlar'da gayrimüslim ahalinin ihtidası büyük çapta tarikatlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla e, bu e, fonksiyonları... E, Tarih içerisinde çok önem arz etmektedir bu açıdan. Şimdi bu başlıklar halinde verdikten sonra arkadaşlar tarikat tarikat bu sefer konuyu ele alarak nerede, hangi tarikatın nasıl faaliyet gösterdiğini görmeye çalışalım. Evet, tabii ki belli başlı tarikatlar, büyük tarikatları ele alacağız sırasıyla. İlk olarak Kadiriye Tarikatı. Ee, geçen haftadan hatırlayacaksınız. Abdülkadir Geylani tarafından Bağdat'ta kurulan bir tarikat da bu. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin çok çocuğu olduğu için onun evlatları veya torunları Kadiriye Tarikatı'nın e, çok, çok geniş e, çevreye yayılmasına vesile olmuşlar. Daha sonra Abdülkadir Geylani'yi takip eden yıllarda. Evet. Kadriye tarikatı arkadaşlar tabii ki Irak'ta yani Bağdat'ta kurulduğu için önce Irak'ta yayılıyor. Sonra onun sınırlarını aşarak Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Endülüs'e yani İspanya'ya, öte yandan doğuda Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin, Endonezya, Hicaz yani Mekke Medine'nin olduğu bölge, efendim, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Doğu Türkistan gibi bölgelerde yayıldığını görüyoruz Kadirye Tarikatı'nın. Doğu Afrika'ya giren en eski tarikatın Kadirye Tarikatı olduğu özellikle bildiriliyor bize kaynaklarda. E, tabii birçok yaşanan olay var ama özet geçeceğimi söylemiştim. Yine bazı maddeler halinde e, özetledim o ihtida olaylarını. Abdülkadir Geylani'nin torunlarından arkadaşlar Seyit Seyfuddin diye bir şey 1421 yılında Hindistan'a gidiyor ve bu bölgede Sin şehrinde çok ciddi humalı bir gayret gösteriyor ve bunun sonucunda 700'den fazla efendim ailenin Müslüman olmasını sağlıyor. Dikkatinizi çekerim 700 kişi değil 700 den fazla aile, yani aile Fertler aile olarak bunların Müslüman olmasını sağlıyor. Abdülkadir-i Sani diye anılan, yani ikinci Abdülkadir anlamında yine o tarikata mensup bir şey, bu şeyin çabalarıyla arkadaşlar, 16. yüzyılda birçok Hintlinin Müslüman olduğu özellikle